Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Şimdi bazı arkadaşlardan, bir grup arkadaştan sorular geldi bana. Tümü cihatle neyiceydir? Devamlı soruyorlar, yazdılar soruların hepsini bir araya topladılar. E, gönderdiler bu soruları e, hocam diyorlar e, lütfen doğru delillerle, racih alimlerin görüşleri de ehl sünnet çizgisinde nedir durumumuz? Bizim bu cihatla ilgili bu sorularımızı kaynağından öğrenmek istiyoruz. Alimlerimiz bugün de itimat edilen alimler, e, güveniler alimler ne diyorlar bu konularda? Yani böyle devlete bağlı olmayanlar, e, e, hür çalışanlar, e, alimler ne düşünürler bu konuda? E, ben de bu ee, bu sorular hepsi toparlandı bir kaç sorudur. Onları inşallah teker teker cevaplayacağız Allah izni verse ee, dediğimiz gibi bu alimlerin görüş altında inşallah cevaplayacağız. Bugün de Ehli Sünne talebeleri elhamdülillah diğer üzerinde kaimdiler. Her zaman varlar. Çünkü Allah subhanahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor la yazalu taifetu min ummeti qaimina alal hak la yadurruhum men ada ve la man Her zaman bunlar yer üzerinde her zaman varlar. Zareller zarar etmez olara ziyan veremezler. Oları destekleyen olmasa, oları e, tam tersine destekle desteklemiyorlar. Karalıyorlar. Olara hiçbir zaman ziyan veremezler. Çimler tabi e, hakkın düşmanları. İster bunu e, hükümetler dersin, ister bunu tavuklar dersin, ister bunu şahıslar dersin, ister bunu taşup dersin. Müslümanlar içinde taassub grupları ne dersen de hakkın e, örtüpas edenler bu taifaya girerler. Evet sorularımıza gelelim. Birinci soru diyor hocam e, istişhadi e, ameliyat istişhadi yani istişhadi e, ameliyelere ne diyorsun? Yani bir tane Şehitler Şehit oldu Kendini bir savaşta Yani bir, bir olayda kendini patlatıyor Yani öldürüyor Düşmana zerel veriyor Buna ne diyorsun Alimler buna ne görüyor Evet şimdi Arkadaşlar Hiçbir delil Hiçbir delil Sahih delil yoktur Kitab tabu sünnetten Cavaz versin bir dene kendisini öldürsün Bu haramdır İslam dininde ...kendini bir tane öldürmesi... ...intihardır, haramdır... ...ekberul kebiredir. En büyük günahların içindedir. Hatta hadiste... ...korkunç e, geçiyor. Diyor muhalledun finnar. Ebedi olarak cehennemde kalır... ...bir tane kendini öldürse. Bu haramdır. Tabi ebedi kalmağı... ehli şünnet sünnet şey yorumluyor. Büyük kebiredir. Çünkü ebedi sadece... ...şirk koşanlar, çifredenler... ...kalırlar ateşte. Evet. intihar bunlara girmiyor. Ondan dolayı bu büyük günahtır. Allah kurusun işi risktedir bunun. Allah'ın yani tam şeyine kalmış bu. Ee, rahmetine kalmıştır. Yani bunun işi çok riskir. Onun için hiçbir delil yoktur. İnsan kendini öldürsün. Ee, bu ceneldir. Bir de e, bu savaş alanında kendisini öldürmek. Şimdi burada da Alimler güncel alimler bu konuyla ilgili içi ayrıldılar. Bir kısım alimler dediler bu hiçbir suratla caiz değil. Yani sen kendine bir bambayı canına yerleştir gir düşman ordunun içine. Orda partlat, ordiye zarar ver. Bu caiz değil çünkü bunu katil saydılar, intihar saydılar, caiz değil dediler. Tabi bunların da bir sürü delilleri var. Şimdi bu delillere biz girsek e, ilmi bir ders olur. Ama fetvadan çıkar. Ama yani bunların da delilleri var. Ne diyorlar? Caiz değil diyorlar. Çünkü insan kendi nefsini katleder. Bugün de bütün hocalarımız, güncel alimlerimiz birçoğu bunu tercih ediyor. Çünkü insan kendini katlediyor. İkinci görüş alimler diyorlar ki bu caizdir. Caizdir ama şertleri var bunun. Şertleri de ağırdır. Şartlar nedir? Önceden düşmanla savaş olunacak. Yani yok ben bir ülkede oturmuşum, bir ülkedeyim. Ben gidip patlatıyorum. O ülke düşman da olsa bu caiz değil. Savaş alanı olacaktır. Örnek veririm. mesela Filistin. Örnek verelim mesela Irak, Çeçenistan, Afganistan, bunlar savaş alanıdır. Bu savaş alanında caiz diyen alimler, diyorlar bu savaş alanında bir bir kişi kendini edebilir, farklıtsın, yani saldırsın düşmanın içine silahıyla saldırsın, baya zerel versin onlara. Ondan sonra muhakkak kendisi de ölür, ölür. 30-40 tan öldürür içlerinden sonra ölür. Buna cevaz verilir. Bir şartla savaş alanında olsun. İkinci şart kumanda altında olsun. Yani yok dört arkadaş oturdular odada biz yarın bir e, imtihar saldırısı yaparız. Bu olmaz. Caiz değil. Kumanda yani kumanda nedir? Yani bir bir ordunun kumandası var. Yani o orduda lider var. E, general, generaller lideri var. Bir de şer'i fetva heyeti var. Bir de siyasi e, fe, fetva heyeti var. Bunlar hepsi maslahat cereyi, racih mercuhu e, tartarlar. Ondan sonra bu konuda cevap verirler. Ne derler? Evet, filan şahıs filancın kendini gidip o saldırıya katlanabilir. Velo bu saldırının %99 nedir? Ölümle sonuçlanır. Hatta %100 de olsa ama o heyet karar verdikten sonra caizdir. Mesela alimler, bu görüşlü alimler Filistin'de özellikle Hamas'a bu fetvayı verdiler. Neden? Dediler Hamas'ın resmen bir devleti var, bir kontrolü var, yani heyet var, siyasiler heyeti, asker heyeti, şer'i heyet. Bunlar hepsinin altıyla fetva çıkıyor, filan, filan ameliyat Orada olsun. Bazen genizler bunu fetvasız alsalar, cideller bir bir ameliyat yaparlar. Evet, bir kat Yahudi öldürürler, yem yani bir kaç kafir düşman öldürürler. Ama o tepkisi daha çok olur, daha zehir verir Müslümanlara. Ondan dolayı bunu cevaz veren alimler bu heyeti şart koştular. Yani bugün de o heyet olmadan bu ameliyata kahamasın. Bu çok bir katı şarttır. Burada bir de ne olacaktır? Düşman yerine saldırmış. Yani düşman yerine saldırmıştır. Bu cihatta olur. Yani cihadı difa, kendinden difa ediyorsun. Bugün de mesela Irak, Afganistan vs. Filistin nereye dahildir bunlar? Düşman gelmiş Müslümanların yerine saldırıyor. Bu cihadı difah'tir. Ama cihadı da'va Normal Müslümanlar cihadı zaten bu yoktur. Bunun fıkhını da bilmek gerek yoktur. Çünkü bugün de yoktur. Osmanlı Devleti'nden sonra iptal olmuş bu. Osmanlı Devleti'nin son zamanında da yokuydu zaten. İlk zamanlarda kader varıydır. Nedir? Bir memleketi gidip açıp oranın toprağını kafirden e, alırsın, Müslümanlara katarsın. Orada e, İslamiyeti yayarsın. Burada bu türlü ameliyatlar alimler diyorlar yine caizdir. Zaten orada Devlet var, şeriat var, kumanda var, bir de fe, fetva makamı var. Zaten onlar orada bu çözümü e, kital sahasında, e, zaten bunu savaş alanında hallederler bu fetvayı. Şimdi bizim olan nazile, müşkület nerededir? Bütün de bu güncel bir meseledir. Bir de alimler diyorlar ki cevaz veren alimlerin güzel bir görüşleri var. Diyorlar ki insan aciz oluyor, yani hiçbir silahı yoktur. Düşmana karşı koysun. Düşmanın topu var, tüfenci var, tankı var, e, otom bombası var, her şeyi var ama benim hiçbir şeyim yoktur. Bu canımdan başka bir şeyim yoktur. Bu canı da feda ediyorum. Yani bu da güzel bir görüştür. Hakikaten yani bir cünde Filistin'de bakıyorsun en büyük devletin karşısında İsrail en küçük devlettir. Tükrek kaderi bir küçük devlettir. Ama bir de İsrailler en korkaktır. Gördük işte cemide en korkaktılar Arkadaşlar e, kaç tanesini esir aldılar? İsteseydiler birçoğunu esir alıp diğerlerini de indirirdiler hepsini. Ama ne yaptılar arkadaşlar? Önce içlerinde galbe mücahid yokuyordur cemide, mermeri gemisinde Yen de e, siyaset gereği bunu şey yaptılar. Yoksa orada fırsat var ican ya cemide batsın ne olur ki? Orada öldürseydiler 40-30 tane İsrailli helikopterların, potların hepsini öldürebilirler. Bak 11 tane insilahlar aldılar ellerinden. Tarih boyunca Allah Teala diyor ki bular korkaktılar. Yahudi korkak olur. Ama nedir maalesef en büyük devletin şemsesi altında güçlenmişler. Her şeyi var bunların. E biz ne yapıyoruz? Filistinlerin hiçbir şeyleri yoktur. Onun için alimler dediler, hiçbir şeyleri yoktur. Düşman da gelip göz göre göre katlediyor, biçiyor. Ben de oturup bakayım diyeyim, bu caizdir, caiz değil. Alimler buna süsmüyorlar. Hakikaten bu alimlerin verdiği bu fatva yerinde, mekanındadır. Onun için racihti olan Allah-u alem budur. Bu ameliyetler olur. Bir mahsuru yoktur eğer bu şartlar altında olsa. Bu şartlar altında olsa bu inşallah caizdir, bir mahsuru yoktur. O, o, o, o şeyde ölen şahıs da niyetine göre inşallah şehit sayılır. Bunu tarihte de bunun şeyi var. Savaşlarda mesela Şam savaşında bazı askerler bu işten yaptılar, atladılar, mencinikten atladılar, sulun o bir tarafına kapıyı açmak için. Burada iki risk var, bir için düşer düşerken orada kırılırsın, ölürsün. İçi düşmanın içine gidiyorsun. Nasıl tek başına girip suronun kapısına açarsın? Ama orada fetva verildi. Halid bin Velid gibi vesaire, Abu Ubeydel, Cerrah, Cibi, Büyük sahabeler bu konuda bazı fetvaleri verdiler meydanda. Biz de onlardan iyi değiliz. Bu bir. İçinci, mesela Halid bin Velid bir yerde yarış şey oldu, zehri içti. Odur meydan dedi. Biz öyleyiz. Korkuttu düşmanının gözünü. Allah'ın izniyle o zehir ona işlemedi. Demek ki niyete göredir. Eğer hakikaten niyetin sen kendini öldürürken ha, fıkhi bir fetvan var orada şehit olursun. Ama dört arkadaş bir odada oturmuşlar. Çok samimidiler. İşte bu şafirlerin yaptığına bak. Yarın gel filan e, sefareti, filan elçiliği partlatalım. Filan e, Yahudi e, tacirin dükkanını böyle yapalım. Bu caiz değil. Bu ıı, hiçbir surette alimler buna cevaz vermiyorlar. Cevaz için ıı, ıı, fetva lazım. Fetva da ıı, tek alimlerden olmaz. Alimler, siyasetçiler, li, ıı, kumandalar yani askeri kanal. Bu üç kanal bir arada olacak, fetva verecektir. İyidir bu üç kanal tehakkuk etmişti yer üzerindeki bir gündeki cihadlarda. Evet etti. Bal gibi hem de çok güzel etti. Filistin'de Hamez. Çok güzel bir işi yapıyorlar. Afganistan'da Taliban. Çok güzel bir işi yapıyorlar. Irak'ta mucahitler birçok fırkamını yapmadı. O çocuğu o genzer gibi samimi cenziler ama ne yaptılar? Kendi başlarına patlattılar. Yan etkisi oldu. Hep bizi terörden susladılar ama içinde diğer gruplar vardı. Mücahitler bunu çok sistemli yaptılar. Çok fayda oldu. Çok düşmanı acıttılar. Çeçenistan'da var. Her yerde var elhamdülillah. Yeter ki bu... Ee, kendi başına olmasın her çeşidesin işte e, istişhadi e, ameliyetler e, olaylar caizdir her cenz gitsin kısa yoldan ben cennete gidiyorum böyle şey olmaz arkadaşlar bu konu hayat meselesidir ölüm meselesidir Allah sana hayatı bir sefer vermiş dört arkadaşından ölüm fetvasını farmanını sen alamazsın Alarsan bunu sağlam alimlerden heyetten alırsın. O heyet hata yapmışsa da eğer hata bir fetva vermişse sen kurtarmışsın Allah'ın izniyle. Şahadet sayılır sen için çünkü sen onların sözüne, fetvalarına oydun. Evet bu da bu sorunun cevabı. İkinci soru diyelim. İkinci soru diyor ki, Bugün de cihad var mı hocam yer üzerinde? Yani bu soruya enteresan soru diyebilirsin. Neden? Çünkü bu soruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiş. Her zaman hak ehli var bir yer, yer üzerinde. Cihad durmaz yer üzerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kıyamete kadar cihad durmaz. Atın tırnağı yere vurdukça cihad durmaz yer üzerinde. Evet. Cihad var. Elhamdülillah. Her yerde cihad var. Cihad beyrağı e, 1400 senedir yere düşmemiş. En son ne zaman düştü? Osmanlı Devleti ile beraber çöktü. Ondan sonra çökerken ne oldu? Pastayı paylaştılar. İtal İtalyanlar e Fas-Mas tarafı Libya tarafına geldiler. Orada cihat başladı. Irak'ta cihat başladı. İngilizlere karşı. Suriye'de Fransızlara karşı başladı. Her yerde başladı. Bu böyle gitti ta... Ha, azalır, çok alır ama cihat beyrağı, sancaki hiç düşmez. En sonunda Afganistan'da parlak verdi. Bundan 40 sene, 60 sene önce. Ondan sonra 60 60 sene önce. Ondan sonra ne oldu? Bu cihat devam ediyor. Ta Çeçenistan'a, Bosna Hersek'te elhamdülillah ne kadar mücahitler gitti. Ee, ondan sonra Irak işgali cihat devam ediyor. Filistin zaten devam ediyor. Çeçen vs. Ee, cihat ee, hiçbir zaman durmaz bugün de cihad var cihad olmasa olmazdır ne kadar din düşmanı var her zaman cihad var yer üzerinde de var dediğimiz gibi bu ülkelerde cihad var cihad haktır bu ülkelerde neden çünkü düşman saldırmış yahu ben e, taaccüp edersin bugün de bazı alimler diyorlar bu ülkelerde cihad yoktur bunlar tam deccaldılar neden dec deccaldılar çünkü epey biliyorlar cihattır bu yani şimdi benim başımda mesela Iraklılar'ın başında Saddam var. Saddam diyorlar bazı partisidir, kafirdir, eyvallah. Buna bir şey demiyoruz. Amerikanlar gelmişler ve 3 ülkeyi işgal ediyorlar. Ben bene, be, ben bir Iraklı olarak ben ne Saddam'dan bu ülkemdir sonuçta. Saddam bir şahıstır. 60 sana üç meder olur gider. Def olur gider. Ama ondan sonra bu benim ülkemdir. Düşman girdi. Bu cihat e, vacip olurum. Her kişinin üzerine vacip oluyor. Bir de enteresan bir şey, sizin bu alimlerin fetva verdiği bu makamların, devletin alimleri, bu fetvayı verdiklerinde e, bunların efendileri, birleşik kurulları vesaire bu makamlar diyorlar ki böyle e, diriniş haktır, e, meşru'tur meşru görürler. Nedir? Kendini savunma direnişidir. Bu Birleşik şeyin de şeyinde yazmıştır. kanununda var. Onun için onun için bazı bazı bazı Müslümanlar liderleri cihat kitaplarında cihad iptal ediyorlar resmen. Diyorlar cihat İslamiyette biz de biliyoruz cihat iki şekildir. Biri cihat davwa sahabanın yaptığı gibi ciddi bütün amsarları, Osmanlı da yaptığı yaptı her yerleri e, fethetti. Bu cihadı difahtı, İslam'ı yaymak bir de cihadı, e, şey cihad davadır, davadır yapıyorsun. Bir de cihadı difahtı var, savunma cihadı. Savunma cihadı nedir arkadaşlar? Savunma cihadı sen oturmuşsun, düşman gelip senin yerine giriyor, sen kendini savunursun. Bunu birleşik devletleri kabul ettiği için alimler cihadı davayı iptal ediyorlar. Ne diyorlar? İşte biz da, İslam'da bu cihad var. Neden? Çünkü birleşik onu kabul ediyor. Vay sizi vay! Biz bunu iyi biliyoruz. Neden bu, bu tele vuruyorsunuz? İyi biliyoruz. Çünkü siz hoşgörülü, ılımlı tanılansınız diye işte bu oradan çıkıyorsunuz. Allah niyetinize göre versin. O kadar. Evet. Cihad var elhamdülillah. Çinci, üçüncü soru e, aynen ikinci soruya ben soruları geldiği gibi okuyorum. E, tekrarlar da var içinde. E, ben hepsini okuyacağım arkadaşlar demezler bazen Atlattu Hoca. Hepsini okuyacağım Allah'ın izniyle. hepsinde cevaplayacağım. İster kaç saat sürüşe sürüşün. E, diyor ki e, bu kendilerini patlatıyorlar. Bu intihar mı istişhat mı? Şahitliktir. Bu ne biz? Birinci soruda cevap verdik. Dedik ki ee, eğer e, alimler ihtilaf etmişler bu konuda e, cavaz verenler şart koymuşlar cavaz verenler daha bir günde racihtir ama şartları de arkadaşlar nedir ağırdır o şartlara uymak lazım evet dördüncü soru ben soruları da arkadaşlar demezler hoca bazı şeyi atlattı diyor ki bizim ülkemize Düşman saldırdı. Mesela Irak'a, Afganistan'a e, vesaire. Dur buralara saldırdı düşman. Bu burada e, e, İslami sancak yoktur. Ama burada bu, bu devlet e, bu, bu devlette e, yen milliyetçi, yen vatanseverler, yen layıklar var. Cihad yapıyorlar. E, bunların sancağı altında cihad olur mu? Evet bu güzel soru ama enteresan bir soru. Neden güzel soru? Güzel soru çünkü bu günceldir. Neden enteresan? Enteresan şöyle yani şimdi arkadaşlar bir böyle elinizi koyun başınızın arasına bir bakın tarihe. Osmanlı devletinden sonra ne zaman bar arkadaşın dediği milliyetçi vatansever layıklar cihad etmişler? Hiç yoktur ya. Tam düşman geliyor çiçekten karşılıyorlar. Bu tarih bunu e, Osmanlı devletinden sonra 80 senedir bunu e, altın suyla yazıyor, tarih bunu yazıyor. Bu üç grup milliyetçiler, vatanseverler, layıklar hiçbir zaman cihad etmediler. Bugün de görüyoruz Irak'ta hiç gördün mü layıklar cihad etsin? vatanseverler, milliyetçiler cihad etsin? Hiç yoktur. Afganistan'da kaza, Çeçenistan'da kaza, e, Bosna Hersek'ta kaza, Çin cihad ediyor, her zaman Müslümanlar. Müslümanlar düşmanı acıtıyor. Ondan dolayı Amerika bütün planları Müslümanı yok etmeye koyuyor. Onun için nereden biliyoruz bunu? İspatımız nedir? Her devleti işgal ettiğinde başına çimik getiriyor, Müslümanları getirmiyor. Kimi getiriyor? İşte bulardan getiriyor. Yen milliyeti, yen vatansever, yen layıkları getiriyor. Kendi adamları burada geçiyor. Bu ondan dolayı enteresan. Fetvanın e, sorunun cevabına gelirken e, arkadaşlar bir memlekete düşman saldırdı, bakılmaz rayaya. Önce biz düşmana tarız, ondan sonra rayaya. Ne olur? Layıktan yan yana davada e, cihat safta durabiliriz. Eğer var ise ki bu vakıata yoktur. E, gerçekte yoktur ama cihadu difa. Difa cihati dediğnadir savunma cihadı. Bundan ne babanın izni alınır, ne ananın izni alınır. Ee, ne liderin, e, imamın izni alınır tam tersine her şey eline silaha sarılır düşman yerine girse her cepheye koşar hiç kimse her üzerine vaciptir evde gizlensen mesela e, askerler geldiler var mı Ali silah tutan gelsin cihada sen gizlensen bodruma katsan annan da çıksa dese yok benim oğlum yoktur sen zehf'ten kaçmış gibisin Resulullah sallallahu aleyhi ve müjde gibi Allah seni affetmez en büyük keba kaba kebairden sayılır. En büyük günahlerden sayılır. Senin işin kalmış, yanmışsın sen. Neden? Çünkü savaştan kaçıyorsun. Bu cihadi difahtır. Bu önemli değil. Önce biz baş düşmanı e savaş ederiz. İster yanımızda kimilliyet çözsün, ister layık olsun, ne olursa olsun. Ondan sonra döneriz bunları temizleriz. Bu alimlerimiz bu, bu hakta böyle fetva vermiştir. Evet, beşinci soru. Beşinci soru diyor ki e, e, biraz Türkçe okumakta zorlanıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Diyor ki e, cihadın e, e, istekleri nedir? Yani cihad neyle cih şah ha, şehadet diyor pardon şehadet neyle olur? Yani birden istiyor şehit olsun. Nasıl şehit olurum? Evet kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun cevabını vermiştir. Diyor ki men قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله Kim savaştı Allah kelimesi yüksek olsun, yücelsin, hacim olsun o Allah yolundadır. O şehittir. Ama ben gittim vatan için, ben gittim bilmem ne için, ben gittim Ha bu e, şereftir, e, namusun savunmaktır, e, güzel bir şeydir ama bu şehadet değil. Bakmayın siz bazılarına diyorlar işte şehit. Bu şehit bir moda oldu zaten. Şehit Osmanlı Devleti'nde e, ondan önceki İslami Devletler'de, Selcuklularda, Abbasiler'de, Emeviler'de, e, aralarında Memlük Devletlerinde evet şehit derler. Ne için? Çünkü herkes kafire e, karşı savaşırdır ama Osmanlı devletinden sonra vatan için savaş evet güzel bir şeydir şereftir yüce sancak alırsın onur e, duyarsın ailen senin onur der ama buna şehit diyemeyiz. Neden şehit diyemeyiz? Çünkü bu bu hadis apaçuktur. Allah kelimesini e, şey yaparsan şehittir. Ama bunda e, bu e, yöneticiler bu şahadeti kullandılar. Müslümanlar bunu hoş görüyor, kullanıyorlar. Bir de ne diyorlar? İşte bu şehittir. Bir, e, zaten şehadet en zürveti savaştadır. Ondan sonra başka şehitler de var. Bir den hastalıktan ölse şehittir. Hırsız evine girdi, Kendini savunsa şehittir. E bu adam diyor işte ben vatanımı savunuyorum şehittir. Evet bu ne şehitsin. Ama bunlar öyle bir şehadet diyorlar ki sanki anlaşıyorlar düşmanla şehit ede, e, savaş ettiğin gibi şehadettir. Hayır. Ama evet eğer bu konudan diyorsan şehittir. E biz gördüğünüz adam Hristiyan askerde ölüyor, şehit diyorlar ona. Ee, yani başka bir fırkadandır. Zaten Allah'a inanmıyor adama şehit diyorlar. Onun için eğer bu şehidi e, devletler, bugün de her yerde beledir. Sadece Türkiye değil dünyanın her layık devletinde her şer'i olmayan devletlerde, şeriatten hükmetmeyen devletlerde e, İslam'ın e, düzenini istemiyorlar ama işlerine gelen böyle lafızları kullanıyorlar. Eğer bunu kazdediyorsanız kendi vatanını savundu, öldü bu şehadetten. Evet ama şehadet anlamıyla savaş şehidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bilintirmiş. Sadece Allah yolunda olan şehittir. E bir de bir, e, Burada bir not var. E, şehit oldu bu diyebiliyoruz bu şehittir. Hayır. Bir tane Allah yolunda ölse bile bir mücahit biliriz bu çok samimidir. Allah yolunda gitti ama diyemeyiz o şehittir. Şehit demek ne demektir? Yani Allah'tan bir haber geldi bu şehittir biz de diyoruz bu şehittir. Şehidi kim der? Allah ve Resulü haber vermişse. Ama vermemişse ne deriz? Ehli sünnetin kailelerine uygun olsun. İnşaAllah nedir? Bu şehittir. İnşaAllah nedir? Bu şehittir deriz. Bu layadur Çünkü bir sahabe öyle savaşıyordu. Bir, bir Arabi bir savaşta öyle bir akşam geldiler Resulullah'a dediler, bir o adam olmasaydı Arabi'den biz ya perişan olurduk, dedi o ataştadır Bir sahabe gitti takip etti, baktı hakikaten 2. gün bu öyle savaştı ki çok yer aldı, dayanamadı, geldi bir köşeye, klincini taşa dayadı, karnına batırdı, öldürdü kendisini. O zaman bağırdı, Allahu Ekber Resulullah'ın yanına geldi, anlattı meseleyi. Anlatabildim mi? Onun için biz bilemeyiz kim şehittir, şehit değil. Sadece biz ne deriz? İnşallah şehittir deriz. Evet. Ee, bir soru, tehlikeli bir soru aslında da. Altıncı soru diyelim buna. Tehlikeli bir sorudur. Diyor ki, Yahudi Hristiyanların mallarını çalmak caiz mi? Çünkü olar bizim yerimizi, yurdumuzu çalmışlar, bizimden savaş ediyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu soru tetrifilli bir sorudur. Ben bu sorudan çok korkuyorum. Çünkü bu soru yanlış yerde kullanılıyor. Ama ben mecburum ilmi kettmetmem akbabinden cevap vereceğim inşallah. Hangi çafir, hangi çafir, muharebi ise, bak şimdi Yahudi Hristiyanlar da var, bizimle anlaşma yapmışlar, savaş halinde değiller. E gayrimüslim var ve seniler var. İnege tapan var Japonlar filan bunlar e, ehli kitap değiller ama bizimle savaş halinde değilseler bunların mallarını çalmak haramdır. Ama bizimle bir tane savaş atmışsa ha buna muharip diyenler. O muhariblerin mallarını almak caizdir. Çünkü bu fey'ten sayılır. alimler bunu fey saymışlar. Ha? Fey sa sayılır. Bu e, ganimet sayılır yani. Ee, ama e, alimler diyorlar ki bu bunların alması da aynen o istişhadi ameliyetler cibidir. Nasıl intihar ameliyetleri diyorlar kendini istişhad yapıyor. Ona dedikleri cibidir. Şartları var ağırdır dedişetleri. O şartlar nedir diyorlar? Buları almak yok dört arkadaş oturmuş dört samimi Müslüman. Ya gördün mü bu firma Yahudi firması. İşte İsrail'e mesela yardım gönderiyor. Biz giderim o firmanı kırıp dükkanını yani firmasını yen yani fabrikasını yen yani evine iniyorlar bazı arkadaşlar. Yahudilerin, zengin yahudilerin, yan Hristiyanların mallarını çaldı. Bunu gördü. Benden de geldiler fetva istediler bu konuda bazı arkadaşlar. Çok samimi kardeşlerdiler. Pırlanta gibi ama yanılmışlar. Ben dedim tabi alimlerin dediğine göre bu caiz değil. Velauçi bizse o Yahudi ne yapıyor? Ee, o Yahudi Türk'te olsa, burada firması da varsa ne yapıyor? O Yahudi parasının yardımını İsrail'e gönderiyor. Biz ne yaparız? Elimizden Av o Yahudinin e, e, malını almarız. Onun haricinde bir şey yapamayız. Çünkü alemler diyorlar onun parasını çalmak için aynen e, kendini öldürmek gibi bu istişhat gibi meseleler nedir? E, lider olması lazım. Şer'i bir kadro olması lazım, siyasi bir kadro, askeri bir kadro olması lazım. Yani bir cemaatin ekibin, yok dört tane, beş tane, on tane, yirmi beş taneyiz, bir cemaat kurduk işte biz de cemaatiz. Hayır, cemaatin örneği var bugün günde Hamas gibi. Hamas mesela en iyi örnektir bir günde. Olar gibi böyle tam bir kadro teşkilat olsa, evet caizdir alimler diyorlar. Ama bir şartla, o zamanda da bir şartla büyük mefsadeye yol açmasa, Büyük mevsede nedir? Tamam sen bir Yahudini gittin çaldın. Ee, e, de, şeyde, cemaat de sana fetva verdi. Ondan sonra onlar ne dediler Ellerine bir koz girdi. Oradan bize saldırdılar. Büyük bir mevsede yol açtı. Onun için alimler bunda da caiz görmüyorlar. Evet yedinci soru. Yedinci soru diyor ki kadın cihada çıkabilir mi? Kadın cihada çıkabilir mi? Çıkarsa Valisinin izni lazım mı? Valisinin izni lazımdır. Burada cihad, evet. Kadın cihada çıkabilir mi? Bu soru, çiş var bu sorunun. Birincisi cihada çıkabilir mi? İkincisi valisinin izni lazım. Kadının cihadı, kadın üzerine cihad vacip değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizin bir cihadınız var içinde kital yoktur. O da nedir? Hac ve umra. Sizin için cihad sayılır. Bu bir. Kadın cihada çıkabilir mi? Cihada çıkmaz kadın. Bu bir. Ama cihada ne zaman çıkar? Erkekler yetersiz kaldılar. O zaman kadınlar destege çıkabilirler. Ama ön safta kital zaten yapamazlar. Bunyeleri yardım etmez. Ne yapacaklar? Lojisti dedikleri destek verirler. İşte yara şey yemek işi, e, silah taşıma işi gizli vs. Bu işleri yaparlar, evet yaparlar. Bunu sahaba kadınlar da yapmışlar. Ta Osmanlı Devleti'nde de bu yapılmıştır. Her zaman da yapılabilir bu. Bu hiç mahsuru yoktur. E, bu da ne, nerede olur? Hangi cihatta olur? Hem difağda olur hem talabda olur. Yani dağvada olur. Cihad-ı dağvada. Yani de cihad-ı talab nedir? zaten Yahudi sal e, Yahudi düşman saldırsa yerimize tabii kadınlar da burada seferber olur ama savaşta giderken kadınlarımızın yanımızda götürsak davet savaşında bu kadınlarımız eğer bizi telceye atıyorsa düşman buları esir alır düşman buları gitmemesi lazım eğer bundan emin isek arka sıralarda dediğim gibi Pansuan, ilaç, hemşirelik filan, yemek, pişirmek arka sıralarda bunu yapabilirler. Her iki cihatta da olur. İkinci veliyi e, istemek. Veliyi istemek. E, Veli de e, iki cihadlarda farklıdır. Veli cihadlarda farklıdır. Davat cihadında evet velinin izni şarttır. Velinin izni şarttır. Kadın için ve erkek için. Kim çıkarsa cihada, davat cihadına velisinin izni, ana babasının izni şarttır. Ama difa, düşman girdi ülkemize, burada veli izni şart değil. Her şey silaha gitsin. Ondan dolayı ben enteresan bir şey, bu resmen alimler bu konuda icma etmişler. Bazı alimler çıkıyor diyorlar ki Irak'ta cihadı yoktur. Afganistan'da bilmem nerede cihadı yoktur. Neymiş? valinin izni yoktur. E veli nedir? vali de yoktur. Olur mu böyle saçmalık? Ben cihad olsun babamın izini almam bile. Ki baba Resulullah demiş baban var mı? Evet demiş git annenle baban yanında cihad et. Ama o ayrıdır. Ama difah, düşman saldırdı yoktur e, izin. Sekizinci soru. Dür veli diyoruz. Veli kimdir? Hel baba sayılır mı yoksa başkaları da var? E, veli, iki vali var. Biri şer'i veli, biri normal veli. Normal veli baban anandı. Şer'i veli halifedir. Çizsinin de izni lazım. Çisinin de izni lazımdır. Kesin de izni lazımdır. Dife'te. Dife' cihadına gitsek, talep cihadına gitsek, bu lazımdır. Kesin de izni. Ama e, dife' pardon, e, davet e, cihadında lazım. Ama dife' kendi savunma cihadında bu lazım değil. Bu lazım değil. Veli'nin izni lazım değil. Ne babanın, ne e, velinin. izni lazım değil. Yani veli dese bize, ya gelin vatanı teslim edelim artık biz yapamıyoruz evet diyeriz senin için burada bitti sonuna kadar biz savaşırız tabi o da maslahat gereği fıkıh gereği yerine yerine göre bakarız Allahu Alem sorularda soruları numara koyulmamış ama ben numara koyuyorum inşallah e, şaşırmadım dokuzuncu soru diyor ki, hocam niye Allahu Teala diyor ki Enfel surası 60'ta وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنَ الْقُوَّةِ Niye musulmanlar düşmanlarına ayet diyor وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنَ الْقُوَّةِ Düşmanlarınızla karşı silahlerinin cüc, cüclenin, cüc, cücünüz yapın. Niye biz e, cüc e, yapmıyoruz bir günde musulmanlar? Niye gücüleri yoktur? E, evet, niye gücüleri yoktur? Bu en güzel soru hem enteresan soru. Önce hükmü nedir? Hazırlanın. Hükmü vacip tür ümmetin üzerine düşmana karşı ne yapsın? Silahlansın, cüclensin. Çünkü güç cüc önemlidir. Yer üzerinde güç Hazret Adem'den bu yana güç her zaman önemlidir. Allah Teala diyor: "Ve eddülav ve min Allah'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı korkutursunuz o güçle vaciptir ümmetin üzerine ümmet güç hazırlamasa genzlerini yetiştirmese vaber altına girer ama ümmet dediğimiz bir de çobanı e, sürünün çobanı yoktur başı boş sürün olur her birisi bir yana çekiyor ama içinde alimler var onlar da çobandılar asıl çoban asıl da olardır onlar baş çobanı bile seçiyorlar o zaman alimler var mı var Vabal alimlere düşüyor. Ne yapmaları lazım? Gençliği yetiştirmeleri lazım. Ama yetiştirmek sadece silah değil arkadaşlar. Savaşta, cihatta biz gördük. Çok samimidir ama altyapısı imanı olmadığı için, savaşın fıkhını bilmediği için hem kendi nefsine aziyet veriyor, kendi nefsine günah işliyor. Vabal nerede öldürüsün, nerede öldürmesin, nasıl durarsın, nerede kaçamak caizdir, nerede kaçmamak caiz değil. Bunları bilmeden savaşta olmuyor. Önce alimler ümmeti tür üzerlerine iman seviyelerini Resulullah'ın yaptığı gibi. Bak Resulullah 13 sene Mekke'de iman seviyelerini zirvete yetiştirdi. Ondan sonra Bedir, Ühüd, Handak ve Çin çöktü. Çin çökenler kimler idi? Darül Erkam'da 40 tane adam. 40 tane adamlardan liderler vardır. O 40 tane adam 13 senede yetiştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene çoktur. Resulullah asmandan Allah'ın e, peygamberi, sevgili kulu müsaddettir. Destek var onun için. Bütün melekler emrindeydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak 40 tane yetiştirmek zordur ama bir yet, bir yetiştir, bir yetiştir. Alimler bugün de ne yapacaklar? Yetiştireceklerdir. Yetiştireceklerdir ümmetini, yetiştirecektir. alimlerin üzerine görev düşmek nedir? Bu ümmeti yetiştirecekler. iman güçlerini artıracaklar. İman güclerini artırdı, art, artırdıklarında ne olur? Bu zaman eline silahı versen ölüme kadar gider. Ama iman olmasa ne olur? İşte böyle e, kot panturun, e, saç uzun bilmem ne, bunlardan cihad mı olur? Yani de, şimdi yeni bir model çıkmış. Bazı ilimsiz arkadaşlar da Facebook cihadı. Böyle bir cihad mı olur? Cihad meydanında Görersiniz bir Allah kısmet için gidin cihadı meydanında görün asıl mucahidler nasıl olur. Biz çok facebookçuları gördük. Altlarını işleyenler vardır cihatta. İlk, i̇lk bambanın sesini duydular kalpleri ağızlarına geldi. Böyle olmaz. Anlatabildim mi? Ümmeti hazırlayacaksın Resulullah'ın hazırladığı gibi. Onuncu soru diyor ki kadın nasıl cihad eder? Tabi buna biz cevap verdik. Kadının üzerine cihad yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'de geçtiği gibi diyor sordular e, Hazreti Ayşe'nin e, hadisinden. Ya Resulullah bizim nasıl cihad e, e, e, şey Aley, aleyhinne cihadun la kitale fihi el ve vel umrah. ve umrat nedir? Sizin cihadınızdır. Kital olmaz için de buna cevap verdik. Evet. On birinci soru. Bu da e, hemen cüzi cevap verdik. Dur biz cihada gidebiliriz. E, izin almadan. Veliden. Şimdi burada vali dedik çıkısında arkadaşlar. Bir hacim yönetici valisi. Ki bugün de bu yoktur. Bu önemli değil. İçi e, şeydir. E, baba ana e, şeyi. Evet cihadül difa te veli izni yoktur. Cihadü'l-Talab ve da'vada veli izni şarttır. Eydir bugün de arkadaşlar e, Afganistan'a gidiyorlar, Irak'a gidiyorlar, Çeçenistan'a gidiyorlar. Bu cihad-Difa'a mı? Arkadaş peşinden soruyor. Bu cihad-Difa'a mı yoksa talab mı? Diyor. Evet arkadaşlar, Allahu Alem bu cihadı-Difa'a e, girmiyor. Cihadu talabe giriyor. Neden? Çünkü sen mükellef değilsin. Senin ülken değil. Evet, Müslümanlar yak paradılar, tek paradılar. Ama Allah Subhanahu ve teala bizi mükellef kılmamış o devlete giderim. Ne zaman mükellef kılar, ne zaman sınırlar aramızdan kalktıysa. Ama ciden, bak cideni engel etmeriz. Tebrik ederiz, çok güzel yapıyorsun ciden. Ama ciden... E Ciden oraya cetmeyene sen vabal altındasın diyemez. Çünkü bunların da delilleri var. E, Racihte olan budur. Biz mükellef değiliz. Ama kim mükelleftir vabal altına girer? Orada enderdir. Senat'ı orada enderdir. Mücahiddir. Kital biliyor. Sen oturmuşsun burada. Bu senin üzerine haramdır. Ama yen, e, orada silahtan anlıyorsun, yen teknolojiden anlıyorsun, yen plandan anlıyorsun... Yani senin e, alanında e, nadir var insanlar ama sen de burada oturmuşsun. Yok gideceksin orada Irak, Çeçenistan, Afganistan gidip yardım edeceksin mücahidlere. Çünkü senin gibi adam ümmette az yetişir. Ama her herkes desen, e, mesela biz ümmet kaç milyardır? Bir milyara yakın herkes gitsin Afganistan'a. Olmaz yani diyemezsin. Bu fetvanın makul değil. Ama cideni de tebrik ederiz. Ama ciden de ne yapacak? Ve cahil cuhale gitmesin. Bak alimler işte cavaz vermiyorlar. Ne diyorlar? Ciden de aynı azından orada yüç olmasın. Gördük işte biz. Iraklarda mesela bazı kardeşler gidiyorlar. Yüç olurlar İraklı'ya. Dil bilmiyor. Hemen düşmanı yakalıyor onu. Yen yani, bir şey bilmiyor. Eğitiverim bana patlatım diyor. E, bu neden olmaz. Patlatmanın da üstü var. Birçok e, e, e, düşmanı gördüğünde eli ayağı titredi. Hemen ele verdi. Kendisini yakaladılar. Bunu biz biliyoruz. Onun için alimlerin fetvalarına göre gideceğiz. Kim gidecek? Uzman adamlar gidecekler. Bu difağa girmez. Evet. Bir de e, evet bir de kaçıncı? 12. soruya gelelim. 12. soru güzel soru. Diyor ki Amerikanlılar e, Irak'ı işgal ettiler. Bu harçlı e, savaşı sayılır mı? Evet bu soru güzel. Evet sayılır. Neden sayılır? Çünkü Amerikalılar, Amerika özellikle Avrupa değil Amerika özellikle dini bir devlettir. Dini bir devlettir. Amerika din üzerine kurulan bir devlettir. Amerika Hristiyanlığa, İncil'e saygısı olan bir devlettir. Delil nedir? Bizimkiler namusuna, şerefine yemin ederler. Mecliste onlar İncil'e yemin ederler. Demek ki dini devlettir. Bir de bu buşt e, e, başlarına gelen tam dini bir radikal bir de dinciydir. Onun için geldi ne yaptı? İşte bize dediler sizi bazı partisinden kurtararım Iraklara. Ondan sonra ne oldu? Geldiler ajandaları var bunların. Ajandaları nedir? İşte bunlar önceden yahu, Irak çok güçlü bir devletiydi arkadaşlar. Irak çok güçlü bir devletiydi. Irak'ın beli sırtı bükülmeyen bir devlettir. Halkı da tarih boyunca Hazret Ali zamanından yaman bir halktır. Hiç kontrol altına girilmez. Ellerinde düşen Almanya gibi sağa solu şey yaparlar. Onun için buları kısıtmak için her zaman fitne salınmış bu ülkeye. Her zaman parçalanmaya kalkmış bu ülke. Bu dağıtmışlar. En sonda işte işgal ettiler. Bak şu ana kadar e, pastayı e, İran'dan Amerika bölüyor. Ee, İkisi ortaktılar bu pastada. Kim rahatlıyor burada? İsrail rahatlıyor. Ee, Allah ama planlerini bozdu. İran'ın planını bozdu. Bütün halk alem, İslam aleminde ayaklandı. İnşallah Suriye'de e, bazı partisi çökse İran'ın bütün projesi boşa çıkar. Çünkü İran Irak'ı işgal etti. Irak'tan sonra Suriye zaten elindedir Humayn'i geleni. Hezbullah da de böyle bir hilal oluşturdu. Şimdi Suriye'deki bazı partisi çökse en adi, en layık, en din düşmanı, gayri Şii bir dene gelse Suriye'de hücüm versе, e, Hizbullah e, ister istemez zayıf düşer e, şeyde. ehli Sünnet Irak'ta güçlenir o zaman e, İran'ın Şiiçiliği, Rafiziliği e, şey ne olur? Projesi iptal olur. Ve inşallah öyle olur. Ee, inşallah Beşşar aset rejimi çöker Allah bizi onlardan ve Suriyelileri kurtarır evet Irak'ta proje harclı savaş sayılabilir ee, harclı savaş sayılabilir ee, ve onu orada cihad etmek nedir ee, cihattır ve çi elhamdülillah cihad vardır şu ana kadar en az böyle en az böyle mübalegesiz attuz bin tane Amerikan askeri öldü elhamdülillah kim öldürdü bunları Vatanseverler mi? Ha olabilir vatanseverler birkaç tane öldürmüşler ama bin içim öldürdü. Layıklar mı? Bir tane layık öldürmedi. Bir bir layık bir bir Amerikan askerini öldürmedi. Kim öldürdü? Hep Müslümanlar. Elhamdülillah Mücahidler öldürdüler bunları. İşte ha mucahitlerin de adını karalayanlar var. Bazı gençler sorumsuz davrandılar. yan yanatkiler oldu. Evet. Onlar ay ayrı bir meseledir. Şimdi 13. soru aynen tekrar gibi geldi bana. O diyor ki bu istişhadi ameliyatlar yani kendilerini patlatmak, buların failleri şehit sayılır mı? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki من bir نفسه بشيءٍ عذي ببي يوم القيامة Kim, hangi insan kendi nefsini bir şeyden öldürdü, onunla o şeyden tezib edilir o kıyamet gününde ne verilir ona? Azap verilir. Evet, biz buna cevap verdik dedik ki bu istişadi meseleler e, patlatma meseleleri nedir? Bunlar dedik e, yerine göre caizdir, yerine göre caiz değil, caiz ise de şartleri var ahırdır. Bu hadise gelirken bu eğer alimler fetva vermişse o şartlar altında bu hadis onu şümletmez. Bu hadis kimi şümleder? Bir dene intihar ediyor, normal intihar onu şümleder. Bu hadis sahihtir. Doğrudur. Bunda hadis Buhari'de Müslüm'de geçiyor. Ee, Tabi İbni Zahak'tan geçiyor bu hadis Alem. O da doğru bir hadistir. Meşhur bir hadistir. Buhari Müslüm'de geçiyor. Bunun bir şeyi yoktur. Ama e, bir şey de var. Bazı arkadaşlar diyorlar ki, bunu ek olarak ben söylüyorum sorunun haricinde. Şimdi o gulam var gulam. E, geldi e, sihirbazın yanında çalışıyordu. Sonra bir, bir salih alimi gördü o salih alimden şey yaptı, ders aldı, Müslüman oldu, sonra kral bunu istedi öldürmeye. Bu riyaz Salihinde de var. Hadis Müslüm'dedir zaten. Hiç öldüremedi. En sonunda çocuk dedi, ben sana bir fikir verin krara. Ohtan beni öldürebilirsin insanların önünde ama dersin bir ismi Rabbil Gulam. Bu da intihardır diyorlar. Hayır bu intihar değil. Bu önceden eskiden olmuş bir meseledir. İkinci e, Mesela Bu gulam e, e, orada genel e, bir maslahat kazandı. Kendini öldürtürdü. Ama ne oldu? Toplum hepsi musulman oldu. Yani bu işte maslaha racih dedikleri alimler budur. Racih olan maslaha budur. Evet bu şubhet geçersizdir arkadaşlar. 14. E, soru Haa Düğürcü bir kız yani kadınlar bu ameliyatlara kendilerini patlatma ameliyetlerine katılabilirler mi? Bu birinci sorusu. İkinci sorusu eğer bu caiz değilse kadınlar nasıl cihad yaparlar? Evet kadınlar nasıl cihadı yaparlar dedik. Cihad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Cihadun la kitale fi bir cihadınız var sizin kital yoktur savaş yoktur için, o da hac ve umre çok ibadet yapacaksın Kur'an okuyacaksın gece gündüz dua edeceksin mucahitlere kalu terk edeceksin gıybet nemi men terk edeceksin İslam'ın nesil yetiştireceksin bu en büyük cihattır yeri değişmeyin bak kadınlarımız bir de ben gördük bu, bu bu türlü kadınlardan çok samimiydiler işte mucahitlerin sidisine bakıyorlar hepsi gidiyorlar biz de cihada olmaz siz mücahidi yetiştirin. Siz gitseniz cihada kim mücahidi yetiştirir? He? Buradaki e, pardosu e, e, cihada yani, yani böyle elbise girmiş e, bütün vücudun e, fiziklerinin e, çizgileri dışarıda olan sözde pardosu girmiş kapalı mı kadınlar mı yetiştirer yoksa sizin gibi cihadı seven kadınları yetiştirir onun için kocalarınızı gönderin siz kalın ye, nesil yetiştirin her şey kaçsa savaştan kolay yola ben kısa yoldan cennete gideyim, oraya gideyim olmaz siz nesil yetiştirin 70 milyon burada terk etse ümmet nereden nesil yetiştirir? Onun için o kadınlara nesihatim e, cihat etmeleri, nesil yetiştirmeleri kend, nesil yetiştirmek için önce kendilerini yetiştirmek lazım. Bir kadın Kur'an okumasa istiğfar etmese namazına sünnetleriyle e, orucuna sünnetleriyle e, fazla oruç, fazla zekat, fazla ibadat kalukili terk etmese nasıl nesil yetiştirir? Yetiştiremez. Onun için Kadının e, cihadı budur. E, kadın e, patlatmalara katılabilir mi? E, bu soru e, evvelen kadın katılamaz. Çünkü dedi e, kadına cihad yoktur. Ama bu ne zaman olur? Bu bir şey de olur sadece. cihad difa, düşman yerimize girmiş. E, erkek kalmadı piyasada. Yanvar hepsi korkaktır. Evet o da Aynen o patlatmanın şerti altında olabilir. Yani liderler karar verirler. Kadın dikkat çekmez mesela. Cider bombasını koyar patlatabilir. İnşallah e, ölse de şehit sayılır. Allah-u Alem. Yani bunlar ince sorulardır. Evet. Yanılmıyorsam 15. soru bu. E, şimdi bir tane bu da enteresan bir sorudur. Diyor ki ee, ne diyorsun hocam bazı gruplar Diyorlar ki bizim Amerika Yani Amerika özellikle Amerika Zaten savaş açıyor ee, Avrupa Amerika'nın koltuğu altında Devam, devam ediyor Amerika'ya gücümüz yetmiyor O zaman biz bunlara karşı vermeyelim Biz kendimizi yetiştirelim ee, Kendimizi yetiştirelim Ama böyle patlatmalarla Orada buradan ee, caiz değil Böyle insanlara cevabımız ne olacaktır Evet, e, önceden kendimizi yetiştirmek doğrudur. Buna cevap verdik yukarıda. Eee Enfal suresatmış ve Abdullah mastata'tum min alimler bunu cənzeri yetiştirmeleri lazım. Eee etmeleri lazım. E, cənzeri yetiştirip maddi manevi önce manevi yetiştirecekler sonra mücahid olarak yetiştirecekler bular. Evet. Ma manevi silah olmasa Maddi silahı elde tutamak. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke'de maneviyen mücahidleri yetiştirdi. Onlar ne yaptılar? Öhüt'te, Bedir'de, Öhüt'te, Handak'ta ve dair Sair savaşlarda sebat kıldılar. Eydir biz Amerika'ya e, teslim olalım. Hayır. Teslim olmarız tabi. Teslim olsak biz caban oluruz. Korkak oluruz. O mühürü tarihte yeriz. kıyamet gününde de alnımızda çıkarız o mühür. Korkak oluruz, biz cihad edeceğiz ama cihadi yaparsan, arkadaşlar bu çok önemlidir, cihadi yaparsan çamai şeklinde, toplumsal şeklinde yaparız. Yok 4-5 tane muhakkak var demeyin, yoktur sadece kim dese yoktur iyi bir insan, mücahid yoktur, Resulullah diyor ilk önce kendisi yok olmuştur. Demeyin her zaman var. Her zaman var elhamdülillah. Her ülkede var. Bak gördük. Filistin'de cemaat var. Irak'ta olmuştu. E, Afganistan'da bugün de taliban var. Elhamdülillah. Hem de sebat kılmışlar. Çok güzel de götürürler. Amerikan'ı öyle vurdular ki. Belden aşağı, belden aşağı. Hep vuruyorlar. Şimdi topal giriyor Amerika. Kuşman olmuş. E, Çeçenistan'da ekip var. Her yerde ondan önce bosna, Bosna'da her sekte ekip oluştu. Her yerde var. Onun için Amerika'ya karşı duracağız, ama planlı projeli duracağız. Yok her şey geldi eline aldı, buranın patladım, bu adamı öldürüm yolda. Bular olmaz. Bazen bular haram olur çünkü catirdiği babal e, şey değil. Diyor ki e, Suriye e, Suriye ile ilgili bir soru soruyorum. Suriye yanı başımızdadır. Allah korusun. Suriye'de e, çifir e, Irak gibi cirdi içeriye. Biz gidip orada cihad yapabiliriz. E biz dedik cihadı difah farz-i Her kişinin üzerine ferzdir. Ama kimin üzerine farzdır? Suriyeliler hepsi cihad yapacaktır. Ama bizim üzerimize imkanı olan get, get, get, e, imkanı olan gidebilirse gider. Ama kimin üzerine bizde ferzdir? Bizde e, Tekniki bilen üzerlerine gitmeleri ferzdir. Burada kalmaları vabaldir. Evet. Ee, 16. soru. Diyor ki, bizim üzerimize vacip olan nedir? Ee, e, e, e, ü, Müslümanların üzerine zulüm var. Amerikanlar zulmediyirler. E, terör altında Müslümanları mahvetmişler mücahidleri Guantanamo'da esir almışlar ee, vesaire. Bizim görevimiz ne olacaktır? Arkadaşlar bizim görevimiz burada önceden kendimizi ıslah edeceğiz. Bu işin başlangıcı kendimize döneceğiz. كَيْفَ مَا يَكُونُوا Nasıl olsanız öyle gelir başınıza. Bu hadistir. Nasıl olsanız öyle gelir başınıza. Biz kötüyük. Allah bize düşmanı musallat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Düşman, Kusasıda nasıl askerde bir kabbe, üç kabbe yemek koyarlar? Bütün askerler elinizde oturur oradan yer. He? Yani düğünlerde. Düğün düşman öyle sizin yemeğin üzerine toplandığı gibi sizin üzerinize toplanır. Bir sahaba enteresan biz cücülendik. İşte bak yarımada bizim oldu. O zaman biz zayıf mıyız? Hayır. Siz zayıf değilsiniz. Çoksunuz. Ha, biz azınlı mıyız o zaman diyor ya Resulallah. Hayır. Siz çoksunuz ama çokluğunuz selin getirdiği... Melzemeler gibi çoksuz. Sel önüce, ön, önüce ne alır? Sel önünde yaramayan meseleleri hepsini önüce alır. Ondan hiçbir malzeme çıkar mı? Çıkmaz. Böylece. Biz öyleyiz bir günde. Onun için bu zulmü kaldırmak için önce kendimize döneceğiz. İslamiyet'i gözkümüzde, kalbimizde, inancımızda yaşayacağız. Ondan sonra Evimizde İslam devletini, şeriat devletini ev, evimde kuracaksın. Bak bugün de Türkçe Cumhuriyeti'nde hakimler gelmiyorlar. Senin evinde niye İslam devleti var, var demiyorlar. Sen evine girdin, kapıyı kapattın, şeriat uygulanacak. İslam'a göre uygulanacaksınız. Camide namaz kılmıyoruz. Nasıl Allah zefere kavuşturur bizi? Ondan dolayı biz ibadetlerimizi hakkıyla yapacağız. Hakkıyla yapa, yaptıktan sonra işleyeceğiz. Ee, adaleti sağlayacağız İslamiyeti yaşayacağız Nesil yetiştireceğiz Ondan sonra biz ne yapacağız Allah subhanahu teala bize temkin eder ee, Neye İnanç peşinden Hepsi bunlar çözülür Benim bu, bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim Sadece bunu söyleyeceğim Sadece bunu söyleyeceğim Biz kendimizi yetiştirsek ha? Kendimizi hakkıyla musulman etsek, İslamiyet'i yaşasak, acele de etmesek. Bak, geldi i Habbabi, Abdullah ibn Habbab dedi, ya Resulullah dua et bize. Bak, bizi bize çok aziyet veriler Mekke'de. Resulullah gecenin karanlığında, savuk yelde de kıştır bir burda atmış. Böyle aba gibi üzerine sıkılmış orada istiğfar dua ediyor Mekke döneminde. O da e, yaralı yaralı işkenceymiş. Geldi, ya Resulullah dua et. Dedi, siz çok acelecisiniz dedi. Eskiden dedi testerelerden etten kemiğin arasına ayırdılar. Sabrettiler. Bir gün olur dedi kurttan koyun e, bir arada olur. Ve hakikaten sahabeler sabrettiler o hedefe geldiler. Biz de sabredeceğiz. Bu günler geçer inşallah kardeşler. Yeter ki biz İslamiyeti yaşarız. Biz dünyayı düzeltemeyiz. Bundan da mükellef değiliz aslan bunun üzerine. Biz neyin üzerine mükellefiz? Biz mükellefiz allah Teala bize sormaz kıyamet günde İslam devletini niye kurmadınız? Yani niye böyle yapmadınız? Niye Amerika'yı yok etmediniz? Bizden sonra yok etmek için ne yaptın? İslam devleti kurmak için ne yaptın sen? İşte onu yap. Önce nereden? Kalbimizden başlayacağız. Evimizden, çoluk çocukumuzdan, konuşumuzdan, mahallemizden, derneğimizden vs. Ondan sonra bu iş uzar elhamdülillah. Son soru. Türk'ü ee, biz Gazza e, Filistinle ilgili ne yapabiliriz? İşte bunları e, bizim görevimiz nedir? Bir Müslüman olarak e, Gazzerliler hakkında bunlara ambarga vurulmuş işte bamba atıyor İsrail e, ne yapabiliriz? Bu genel soruların cevabı da olur. La yükellifullahu nefsen illa vüş'a Bir insanı Allah mükellef kılmaz illa elinden gelecek kadar. Bizim elimizden gelip git, gidip orada cihad edemiyoruz. Yani mesela çünkü sınırlar var, koymazlar filan olur ama bir bi, e, bizim üzerimize mestata'ani. Yapabildiğimiz kadar. Ya en yapabildiğimiz nedir arkadaşlar? Hiç kimse bir, bir günden bir güne gece yarı gece kalktı, çürüç et namaz kıldı, ondan sonra gözyaşıyla Allah'a yer vardı gazelleri zefer kılsın. Bizim üzerimize en önemli şey bol bol ne yapacağız? Dua edeceğiz. Buların e, Bunlar için dua edeceğiz. Bol bol dua edeceğiz. Gece gündüz dua edeceğiz. Elimizden geldi maddi yardım yapacağız. İnşallah mükelleflik üzerimizden kalkar. Ve ümmetin üzerinden bu zorunluluklar kalkardır. Evet. Arkadaşlardan bana geldiği 15 soruyu cevapladım. Hiçbir soruyu da atlatmadım. İnşallah e, hakkı söylemiştim. Hakkı söylemişsem bu Allah'tandır. Bu nimettir. Yanlış söylemişsem bu benim nefsimdendir, şeytandandır. Allah'a sığınırım ondan. Ee, Sözümde doğru bulan, benim için dua etsin, yanlış bulan, benim için yine e, hakkı bulmaya, hidayeti bulmaya, bu doğruyu bulmaya da e, dua etsin yine. Onu da ben bulayım. Ama ben alimlerimden, 65 senedir ilmi hayatımdan alimlerden bunu öğrendim. Bunu da inşallah bildiğim kadar aktardım. وَاللَّهُ عَلَمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ